Enam suresi değerli dinleyenler. Enam suresi 165 ayettir. İbn Abbas radıyallahu anh'a göre surenin hepsi bir defada Mekke'de indirilmiştir. Ancak 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. ayetler Medine'de indirilmiştir. Bu konuda başka rivayetler de vardır. Bu sure ismini Putperes Arapların bazı büyük baş hayvanları helal bazılarında haram sayan batıl inançlarını reddeden 136, 138 ve 139. ayetlerden almaktadır. Enam suresi genel itibariyle şu konulardan bahseder. Ahirete iman, tevhid akidesine çağrı, İslam toplumu için gerekli olan temel ahlaki kurallar, cahiliye devrinde geçerli olan batıl inançların reddi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve risaletine yöneltilen itirazlara cevaplar.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 Ne kazanacağınızı da bilir o. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. Onlar ille bundan yüz çeviricilerdir. İşte onlar hak olan Kur'an'ı kendilerine gelince yalanlamışlardır. Fakat yakında onlara neyle alay etmekte olduklarının haberleri gelecektir.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 Habibim eğer sana kağıt içinde yazılı bir kitap göndermiş olsaydık da kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı o küfredenler yine behemahal bu apaçık bir büyüden başkası değildir derlerdi. Ona bir melek gönderilmeli değil miydi dediler. Eğer biz öyle bir melek gönderseydik elbette iş bitirilmiş olur sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı eğer onu bir melek yapsaydık onu da herhalde bir adam suretinde gösterir ve herhalde onları yine düşmekte oldukları şüpheye düşürürdük andolsun senden evvelki peygamberlerle de alay edildi de eğlenmekte oldukları şey içlerinden o maskaralık edenleri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 o büyük günün azabından elbette korkarım. O gün kim azaptan döndürülürse muhakkak ki Allah onu esirgemiştir. Apaçık kurtuluşta işte budur. Eğer Allah sana bir bela dokundurursa onu kendisinden başka hiçbir giderici yoktur. Eğer sana bir hayır da dokundurursa işte o.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 Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu öz oğullarını nasıl tanıyorlarsa öyle tanırlar. Nefislerini hüsrana uğratanlar işte onlardır ki inanmazlar. Allah'a karşı bir yalan uydurandan yahut onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kimdir? Şu muhakkak ki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 her mucizeyi görseler yine ona inanmazlar. Hatta o küfredenler sana geldikleri zaman seninle çekişmeye kalkışarak bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar hem bundan vazgeçirmeye çalışırlar hem kendileri ondan uzaklaşırlar. Onlar bilmeyerek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 Şu alem hak değil miymiş?" dedi. Onlar da "Rabbimize andolsun, evet." dediler. Allah, "Öyleyse," dedi, "küfür ve inkar ede geldiğiniz şeyler yüzünden tadın azabı. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçek en büyük ziyana uğramıştır. Nihayet kendilerine ansızın kıyamet günü çattığı zaman onlar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 Elbet daha hayırlıdır. Hala attınız başınıza gelmeyecek mi? Şu hakikati çok iyi biliyoruz ki onların söyleye geldikleri sözler seni muhakkak tasaya düşürüyor. Onlar hakikatte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. And olsun Senden evvelki peygamberler yalanlanmıştı da yalanlandıkları ve ezaya uğratıldıkları şeylere karşı sabretmişlerdi. Nihayet onlara yardımımız gelip yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Andolsun, tarafından gönderilen o peygamberlerin haberinden bir kısmı sana da geldi. Eğer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 sadıksanız hayır ancak Allah'ı çağırırsınız o da kendisine çağırdığınız herhangi bir şeyi dilerse açar giderir ve o vakit siz Allah'a eş tutmakta olduğunuz şeyleri unutursunuz and olsun ki biz senden evvelki ümmetlere de peygamberler gönderdik de kendilerini çetin bir yoksullukla çeşitli hastalıkla yakaladık olur ki yalvarırlar tövbe ederler diye İşte onlar kendilerine öyle bir azabımız gelip çattığı zaman yalvarmalı değil miydiler fakat yürekleri katılaşmış şeytan da yapmakta olduklarını süsleyip püslemişti onun için bunlar kendilerine hatırlatılanları Öğüt verilenleri unutunca üzerlerine her şeyin, her zevkin, her nimetin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen o şeyler yüzünden ferahlandıkları vakitte onları ansızın tutup yakalayıverdik ve artık o anda onlar bütün ümitlerinden mahrum kaldılar. İşte bu suretle zulmedenler güruhunun ardı arkası kesilmişti. Hamd,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 Ben, bana yolunmakta olan Kur'an'dan başkasına uymam. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Rablerine toplanacaklarından korkanları, sen onunla, Kur'an'la uyar. Ki onların ondan başka ne bir yarı ne de bir şefaatçisi yoktur. Senin bu uyarın onların sakınmaları içindir. Sabah akşam Rablerine sırf onun cemalini dileyerek dua edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından hiçbir şey sana, senin hesabından hiçbir şey de onlara ait değildir. Onları kovarsın ama zalimlerden olursun. Biz onlardan kimini kimiyle, Allah aramızdan bunlara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 Ve ben doğru yola erenlerden olmamış bulunurum. De ki, Şüphesiz ben Rabbimden apaçık bir hüccetin tam üstündeyim. Sizse onu yalan saydınız. Sizin çarçabuk gelmesini istemekte olduğunuz azap benim yanımda değildir. Hüküm de Allah'tan başkasının değildir. Doğruyu o haber verir ve o ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, eğer o acele isteye geldiğiniz şey benim yanımda elimde olsaydı iş benimle sizin aranızda elbette olup bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri çok iyi bilendir. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Kendinden başkası bunları bilmez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir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 Muayyen olan bir ecelin Bir ömrün Hükmü icra ve Tamamı erdirilmiş olsun Yine dönüşünüz ancak O'nadır ise O Size dünyada ne yaptıysanız Haber verecektir O Kullarının üzerinde Kahru galebe sahibidir Size bekçi melekler yolluyor Nihayet Herhangi birinize ölüm geldi mi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 Karanın ve denizin karanlıkları içinden sizi kim kurtarıyor ki ona açıktan ve gizli yalvararak şöyle dua edersiniz. Eğer bizi bundan selamete erdirirsen andolsun şükredenlerden olacağız. De ki sizi ondan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır da sonra siz yine ona eş katarsınız de ki O size üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya sizi birbirinize katıp kiminize kiminin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak ayetleri onlar iyice anlasınlar diye nasıl türlü türlü açıklıyoruz. O Kur'an hakiken kavmin onu yalan saydı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 Artık o zalimler güruhuyla beraber oturma. Onların hesabından hiçbir şey takvada sebat edenlerin üstüne lazım değil. Fakat kendilerine düşen bir nasihattir. Olur ki sakınırlar. Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen, kendilerini dünya hayatı aldatmış bulunan kimseleri bırak. Sen...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 Kaynar su ve acıklı azap onlar içindir. De ki Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ne zarar yapamayacak olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın bir halde çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarınınsa bize gel diye doğru yola çağırdıkları kimse gibi, Ökçelerimizin üzerinde Gerisin geri şirke mi döndürülelim De ki Allah'ın hidayet yolu Şüphesiz ki doğru yolun ta kendisidir Ve biz kendimizi Kainatın Rabbine teslim etmemizle Emrolunmuşuzdur Bir de namaz kılın Allah'tan korkun Diye emrolunmuşuzdur Huzuruna varıp toplanacağınız O'dur O Gökleri ve yeri ...hatla yaratandır... ...onun ol diyeceği gün... ...her şey verir. ...sözü haktır... ...sura üfürüleceği günde... ...mülk onun... ...görünmeyeni de görüneni de bilendir... ...o yegane hikmet sahibi... ...her şeyden hakkıyla haberdar olandır... ...bir zaman İbrahim... ...babası Azer'e... ...sen putları ilah mı ediniyorsun... Doğrusu ben seni de kavmini de apaşık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Biz İbrahim'e kesin ilme erenlerden olması için göklerin ve yerin büyük mülkünü öylece gösteriyorduk. İşte o üstünü gece bürüyüp örtünce bir yıldız görmüş bu mu benim Rabbim demiş o sönüp gidince ise şöyle demişti. Ben böyle sönüp batanları sevmem. Sonra ayı doğar halde görünce de bu mu benim Rabbim demiş. Fakat o da batıp gidince and demişti. Eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaymış muhakkak sapanlar güruhundan olacakmışım. Sonra güneşi doğar vaziyette görünce de bu mu benim Rabbim? Bu hepsinden de büyük demiş, batınca da şöyle söylemişti. Ey kavmim ben sizin Allah'a eş kata geldiğiniz nesnelerden katiyen uzağım. Şüphesiz ki ben bir muvahhit olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Kavmi ona delil getirmeye kalkıştı. O dedi ki: Allah beni doğru yola yetmişken, siz benimle onun hakkında hala çekişiyor musunuz? Ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem Allah'ın size Haklarında hiçbir delil ve bürhan indirmediği şeyleri siz ona eş tanımanızdan korkmazken, ben eş tuttuğunuz o nesnelerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki zümreden hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? Değerli dinleyenler. Burada Hz. İbrahim ile kavmi arasında geçen tartışmaları anlayabilmek için o devrin dini, sosyal ve ekonomik şartlarını gözden geçirmek gerekir. İbrahim Aleyhisselam tahminen önce 2100 yıllarında Ur kentinde yaşamıştır. Ur kentinde yapılan arkeolojik kazıların neticeleri 1935'te Londra'da Abraham adlı bir kitapta toplanmıştır. O yıllarda Ur şehrinin nüfusu 250 bin ila 500 bin arasında tahmin edilmektedir. O dönemin gelişmiş bir endüstri ve iş merkezidir. Başkent olduğu devletin sınırları günümüz Irak'ının kuzeylerine kadar uzanmaktadır. Halkı genellikle zanaatkar ve tüccardı. Faiz çok yerleşikti. Halkı üç sınıfa ayrılırdı. Bir, din adamları, devlet adamları ve askerlerden oluşan amelo sınıfı, tüccarlar, zanaatkarlar ve çiftçilerden oluşan nuşgenu sınıfı ve üçüncü olarak da kölelerden oluşan ardu sınıfı. Amelo sınıfı gerek medeni hukuk gerekse de ceza hukuku açısından özel ayrıcalıklara sahipti. Hayatları ve mülkleri kutsal ve kıymetli kabul edilirdi. Ur şehrinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tabletlerde 5000 bin düzme tanrının adı geçmektedir. Her kentin kendine özgü tanrısı vardır. Ur kentinin tanrısının adı Nanlar Ay tanrısıydı. Mesela Larsa şehrinin kent tanrısı ise Şemes yani Güneş tanrısıydı. Çoğu yıldızlardan, gezegenlerden ve yeryüzü nesnelerinden oluşan çok sayıda da küçük tanrılar vardı. Halk daha önemsiz isteklerini bu küçük tanrılara yöneltirdi.